Allahü Teala, fi kitabı el-Aziz, Bismillahi r-Rahmani r-Rahim, amel ve Al-Aṣrīn insan, eli illa al-ladīn ʿām al-ʿām ve tawāsul bi-lḥaq, ve tawāsul haftalarda yine bu sure- cılıldan birer miktar, zıpda olarak, yani gül bahçesinden, nihayetsizli gül bahçesinden bir konca koparıp sizlere takdim ettik. Bahçede, Gülistan'da güller bitecek gibi değil. Yani manayı Kur'aniye tükenecek gibi değil. Hafızın sesi güzel de olsa, güzel de olmasa Kur'an kendisi güzeldir. Kur'an'ın tesahatü belagatına Kur'an'a inanmayan şairler, kafirler bile secde etmişlerdir. Kur'an'ın tesahatü belagatına. Kur'an sesle süsleniyormuş da onun için güzelmiş de falan böyle mantıksız, beyinsiz. Ve ibadullahın itikak ve imanına tecavüz eden kastı mı, cehri mi bunu bilmiyoruz kendine havale. Kur'an güzeldir. Allah'ın kelamıdır. Allah da güzeldir. Kur'an da güzeldir. Allah'ın kulları da güzeldir. Allah'a kul olanlar. İnsanlar iki kısım Bir kısım kulları var. Nefsinin kulu. Bir kısımlar Allah'ın kulu. Nefsinin kulu olanlar iki cihanda setil ve rezil olacak. Allah'a kul olanlar iki cihanda sultan olacaklardır. Bitti o kadar. Kesleme yoldan. Allah diyen mahrum kalmayacak. Gecede de gündüzde aşikar ve gizli. Her zaman da Allah ismini. Dilinden bırakma. Esması dilinde olsun, sevgisi gönlünde olsun. Allah'lı olanlar kaybetmeyeceklerdir. Akıbet muttakilerindir. Hak'tan korkanlarındır. Akıbet. Kainatın varis olacak olanlar muttakilerdir. Allah kullanırdır. Sefere-i fecere onlar büyük dalgalar gibi gelirler. Taşa vururlar kafalarını dağılır giderler. Hak geldiğinin vafı gider, dağılır. Küfür dağılacaktır. Fakat İslam'ın nurunu üfledikçe söndürmek için parlayacaktır. Kıyamet gününe kadar. Kafir çatlasa, münafık patlasa böyle olacaktır bu iş videoda. Sahibi Allah'tır çünkü. Allah. Nihayet yok. Kelimetullah'a. Bir daha da Allah, Allah sana ait, Allah sana kulum demiş, Muhammed Mustafa'dır ümmetin demiştir. Bundan daha bir gün iletmazsın. Bütün cihan senin olsa, hepsi gelip geçicidir. Bir rüyadan farkı yoktur. Bütün cihan senin olsa, 100 tane fakülde bitirse, 180 memleketin reisi olsa, kralı olsan, fanidir, geçicidir. Ebediyet istiyorsan eğer, Allah'lı ol, Allah'lı gönle maalik ol. O kaybetmeyeceksin, o geçmeyecek o. O kocamaz Allah, üzerinden vakit geçmez, ahkamı eskimez, daima güzeldir. Evet, bu sureyi Celil'den bizim lisanımızın döndüğü kadar, yani benim izah etmemle, müfessirinin izah etmesiyle bu Suri Celil'in manası bitmiş değildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e bin cilt tefsir yazmışlar. Nerede biliyor musun? Tarih okudun mu? Okudun uykun gelmek için okudun, ibret almak için değil. Uykum gelsin okudun galiba tarihini. Tarih okuyup ibret almayanlar, istikbalde tarihte ibret olurlar sonra. Bu söylediğim bin ciltli tefsir yazan kimler biliyor musun? Bizim abay-ı ecdadımız yani İspanya Müslümanları yazdılar. İspanya Müslümanları 800 sene İberik Yarımadası'nda payidar oldular. 800 sene, 800 sene sonra oradan bunları söküp attılar. Evvela aralarına nipat girdi. Birbirlerini yediler. Evvela hatta Has'ın saydıkları Müslüman kardeşleri imha etmek için kafirlerle birleştiler. Sonra onları imha ettiler, sonra kafirler geldi onları da imha ettiler. Ve sekizteyine bir devlet İslamiye dünya üstten kaldırıldı. Hatta işlerinden Hristiyan olum diyenleri dediler ki çok güzel Hristiyan oldunuz ama din kavgasıydı çünkü ruhunuzun temizlenmesi lazım, yanmanız lazım. Gelecek de yaptılar. Yahudi de olsan Hristiyan da olsan senden senden razı olmazlar. Allah öne diyor Kuranda. Ölen Kur terda, Yahudi ölen Nasara hadi kerimde Ben söylemiyorum, Kur'an söylüyor. Yahudi de Nasara. Müfesselerin verdiği manayı vereceğim. Yahudi ve Nesara onlara tabi olunca edip, onların dinine girince edip, sizden razı olmazlar. Fakirin tefsiri, anladığım tefsir. Bu müfesselerin tefsiri. Hristiyan da olsan, Yahudi de olsan senden yine razı olmazlar. Bu fakirin anladığı tefsir. Sen ister misin? İster misin? Benim anladığım tefsire, benim yaptığım tefsire. E, ne dedim de işte gördük. Ne kadar yağlıysak olmuyor. Bir de bakıyorsun, bizim alemimizi geçiveriyorlar hemen bir de anda. Bizi parçalamak için. Sakın parçalanma. La ilahe illallah. Tevhidde Cemal Toplan. Ayrılma Tevhid'den. Kalbinden kini çıkar. Pavaz öptüğüydü, tavuk uçluyuydu. Bunlara bırak böyle şeyleri. Bu karaydı bu akliye araşma Evvela karayı temizler sonra akı temizlerler. Kaldırılır oradalar. Var olmaz katiye. Senin abayi ecdadın bir söz söylemiş Bir söz söylenmiş senin abayi ecdadın. Ne demiş biliyor musun? Ama ne kadar güzel. Kaba bir tefsir. Herhalde bizim abay-ı kaba değildi ama biz anlatmak için söylemiş galiba. Ya oradan dost, doğrudan post olmaz demişler. <gülüyor> Çünkü el-i minnâs-i alâ kader anlayabiliriz sözü. Gizli söz anlayamıyoruz böyle, Aşkara konuşmak lazım. Tevhidi bozma. Kerem sahibi ol. Nurebez sahibi ol. Affediver, bitti o kadar. Nereye affetme biliyor musun? Dinle dokanımla. Donla dokanımını yani namusuna dinle mukaddesatına vatanına dokanı affetme. Burada affım yok. O senin elinde değil Allah'ın yedi kudretinde. Allah Allah. Resul-i İkrem'e bu hücetlerini affetme. Allah da affetmiyor zaten. Tövbe dese af olmaz. Peygamber'e bu hücet kişi. Allah. Tövbe dese af olmaz. Allah'a sebeden af olur. Resulullah'a sebeden af olmaz. De, o kadar. Çünkü Allah belidir. Resul-ü Allah'ın namusudur. Sana yapılan bir hakareti affedebilirsin. Etmemi söylerim sana. Ama bayrağına biri hakaret ederse, bu kader zatıra sevilir, affetmemelisin. İnsan sayılmasın artık. İnsan sayılmayız. Tövbe. Tamam. Geçiyoruz. Üzer size Kur'an-ı Kerim hakikaten daha süslenir. Kulaplarında gafet pamuğu olanlar için. Yoksa her şeyin başı eliftir. 28 harf eliften olmuştur. Elif'i yükmüşler B olmuş, Elif'i kırmışlar nokta olmuş. Elif'i yükmüşler Cim olmuş, Elif'i yükmüşler H olmuş. Hep Elif'tir o. Anlayana söyledim bunu da. Hep Elif'tir. Elife bak, doğru olmaya çalış. Elif doğruluğu gösterir sana. abay Ecdad'ın gibi doğru ol. Sadık ol. Sıdık sahibi ol. Sözünde dur. Dönme. Dönerler münafıktır. Kim olursa olsun. Söz verip yatmayan münafıktır. Peygamber söylüyor, ben söylemiyorum. Allah Allah. Münafıkın alameti üçtür diyor. Söz verir, yapmaz. Vaadinden döner. Söz verir, yapmaz. Emanete kıyanti yapar. Yalan söyler diyor. Yavancı, Münafık alametlerdir. Böyle bir şey varsa tövbesiz ibaret. Bu ay tövbe ayıdır. Bu ayda kötü huylarımıza tövbe edersek, tövbeler hemen müstecavı olur. Hangi ay bu? Recep ayı, şehrullah'tır çünkü. Haber veriyoruz. Sakın ha, bak Recep'in dördü oldu bugün. Ve bugün Kandil mübarek yani Kandil mübarek bugündür. Akşam gecesiydi bugün günü. Bundan beri sakın ha günah işe ne korkma. Ayıp. Uşaylar geldi. Recep ayını Allah kendi zatına müzaff kılmış. Şehrullah demiş. Benim ayım demiş. Resul-ü Ekrem de şehri, Şehri Şaban demiş. Benim şehrim de Şaban ayır demiş peygamberimiz. Ümmeti Muhammed'e Ramazan verilmiştir. Aklını başına al. İbadet tohumunu bu ayda ek. Şabalay'ın da sula, Ramazan'da biçersin sonra. Günah yapmaktan bir şey çıkmaz. Günahın sonu nedamettir. Güzel bir hanım görürsün, nefsine mahkum olursun. Ona yan bakarsan senin de kızına bakarlar sonra. Adalet yerini bulur. İfetine dokunursan bir hastalık alırsın, zürriyetinden çıkar sonra, torunundan çıkar freyliği. Sakın ha! Doğru yoldan ayrılma, kısa yol bu yoldur. Hazreti Muhammed'in çizdiği yol. O bir kapı açılış, Ya bu Muhammediyet, oradan giren Rıza-yı Ridvan'a cennete girişir. Cemalullah ile buluşur. Her tarafa hak gör. Nereye baksan, haktan gayrı yoktur. Hakka ihanet et böyleyse. Allah diyor ki, yerin gözünün sahibi, Kur'an, Allah telamıdır. Allah güzeldir. اِنَ اللّٰهَ جَم۪يلٌ يُحِبُّ cemal Allah güzeldir, güzeli sever. Acaba güzel nedir? Sana güzel gelen bana çirkin gelir, bana güzel gelen sana çirkin gelir. Demişler ki Mecnun'a kaysa Leyla demişler çirkin bir kız Kapkara kuru bir şey demişler Sana biz böyle falücü, tenli, gözlü Seri boyu sağlayalım demişler Gel benim gözümle gördümüş Sen güzeli Allah gözüyle göreceksin Resulullah'ın gözüyle göreceksin Güzel o O niye çağırırsa güzel o Senin nefsin güzel görürse şey güzel değildir Senin başına beladır o akıl değildir Bu akıl fikirle Mevla bulunmaz Bu akıl bir ata benzer İnsanı direzgin kenarına kadar götürür. Sonra ileri götürmez, orada bırakır. Buna aklı maaş derler. Bir de aklı maat vardır ki, tehlikeli akıl yani, o eşyayı altı veçesinden görür. Bir eşyanın altı veçesi vardır. çıkan görenler kaybederler. Altı veçeden görmek lazım, dedir. Yarını görmeyen kördür. Yarın için hazırlanmayan ahmaktır. Hazırlanacaksın. Bir gün yiyeyim, işeyim, bayram, nefesim, ne olursa olsun demeyeceksin. 500 sene ileriyi göreceksin. Vatanın, milletin için. Bin seneleri göreceksin. Bu iyi yarın ne olursa olsun demeyeceksin. Olmaz öyle şey. Çocuğun kalbine Allah, Muhammed, Muhabbeti koydun mu? Allah. Hanende kaç kişi var namaz kılan? Ve Allah'ın evlilerini serta aç başına kaç kişi var? Hanende. Soruyorum size. Düşün kendi kendine. Allah sana soracak bunu yani benim soracağım soruyu. Kaç kişi var Allah'tan korkan, Allah'ı sever, Allah yoluna feda-i edecek. Malını canını verecek. Kaç kişi var soruyorum. Senin abay-i canın, canını malını vermeseydi sen bugün burada oturmayacaktın. Senin yerin Orta Asya'ydı yahut esar etti. Resul-i Ekrem İstanbul'un Fatih'i aslında Muhammed Mustafa'dır. <gülüyor> Buyurdu ki Lütefühanel Kostantaniye. Kostantaniye şehri fetholunacaktır. Bilmem Kostantin'in kızını seyirmişmiş de... Fatih Mehmet Han ehi onun için böyle de, Konstantiniye demişmişmiş beyinsiz hmm. Resul-u Ekrem Konstantiniye dediği için o mucizatın ishareçi Konstantiniye demişlerdir babalarımız bizi. Konstantiniye fethi olunacak demişler Cenab-ı Hak Rısa'la sallallahu aleyhi ve sellem ve bunu yapmış babalarımız 29 defa burası muhasara olmuş ve bize nasıl <Gülüyor> etmiş Allah bu kavme nasip etmiş bu necik kavme temiz kavme Allah'ın cünudu olan bu kavmi nasih Türk kavmi lugat Türk üzerinde var hadis-i şerifte. Cünudullah'tır. Allah ordularından biri ordudur. Allah Resulü böyle ilan etmiştir senin abay-i Sözüne sadık, cesur, hak için kendi vermeye hazır, Allah için baş bir tarafa leş bir tarafa, he, göğsünü siper etmiş, Semenderler gibi ateşlere girmiş, denizlerde boğuşmuş, Halk için. Zannet kılıçla açtığı Avrupa'yı, Avrupa'da yapılan zulümden dolayı halk bize kaçıyordu. O tarihe hep yanlış yadır baştan Şimdi adalet vardı bizde. Adalet vardı bizde. Biz gittiğimiz yere cehil yerine ilim götürmüşüzdür. Zulüm yerine adil götürmüşüzdür. Zulmet yerine nur götürmüşüzdür. Seni avay lazım öyle. Neyse geçiyoruz dersiniz öyle. Ey müminler, vel asr inler innel insâne lefî Allah diyor ki, şimdilik semavatın ardın ve yerin ve ve bilinen ve bilmeyen alemleri. Semaya sığmayan, sana senden yakın Allah diyor. Konuşunca dikkat et. Semavata sığmadı, arzla sığmadı. Sana senden yakın Allah, sana hitap ediyor. Kur'an ile. Vel asr asla kasap olsun, yemin olsun asr-i asr-i asr-i asr-i asr-i asr-i asr-i asr-i asr-i asr-i asr-i asr-i asr-i asr-i asr-i asr-i asr-i asr-i asr-i asr-i asla. Aynı hafta ashabdan biraz mana vermişti. Gene dediler ki belki unuttuk. Asr ne diyey? Resulekemin yaşadığı asla. Asr saadet o. Resulekemin baktığı göz kime baktıysa onun şekaletini sait kılmıştır. Resul-i Ekrem Hage nazar esse kimya ederdi. Toprağa nazar esse kimya olurdu toprak. Kim bir Resulullah'ı Ebu Talib'in yetini gördü, o yaya kaldı o. O perdeli onun gözü. Kulağı mühürlü. Kulağı sağar, kalbi mühürlü. Allah öyle diyor. Katem Allahu ala kulubihim ve ala semihim ala absarihim bishar. Onlar azapın azibi. Resul Ekrem'in aç saadet o. O kime nazar ettiyse, kim rüyasında gördüyse, ihtibatını masalını ise ben müjde veriyorum. Sakallı sakalsız peygamber, sarıklı sarıksız, cübbeli cüppesiz Resulullah'ı gördün mü rüyada? İhtibat ettiğini sana Yahut sana bir bağırıp çağırmadıysa eğer bilmiş ol ki şefaatine nail olacaksın. Sana hemen elini uzatacak. Hemen daha bu alemden giderken annen saçını saçını baban çakalını yolarken evlendir ayağına ah babamı ciddi derken sevinirken bana bana kaldı diye hemen Agusul Muhammediye'yi üşeceksin, Şefaad-i Nebi'ye. Resulü'nü kurtaracaksa Resulü Beklerim sallallahu aleyhi ve sellem. Allah söz vermiş ona. Ve lesef e yurtu, gel abdüke fetar zaydiye. Muhammed, seni razı kılınca kadar sana vereceğim. Yeter diye kadar. Aman yarabbi kafi. Tamam elhamdülillah. Kime hakkında? Dünya değil. Ukba'a değil. O haris kime? Bize haris. Ümmet-i Muhammer'e. Ne diyor biliyor musun? Buhari'de. Hadi bugün bu Buhari'nde söyleyelim. Ya Rabbi, parçam Fatime'm. Resul-i parçasıdır cana ı Fatime. Ah. Ya <gülüyor> Fatim'e entebit atin minni. Sen benim parçamsın diyor. Parçan Fatim'em, Zeynepim Rukiye'm, Ümmü Gülsüm'üm, Kasım'ım, Abdullah'ım, İbrahim'im. Hepsi feda ümmetim diye Cenab-ı Peygamber bizi isteyecektir. Allah-u Teala Hazretlerim'de. Çocuklarım feda olsun. Ümmetimi naden koru. Eğer Muhammed'i olarak kendini kapatınca kurtulacaksın. Leyla Leyla ve Arkandan dünya dolursa, da altının daha sarı faydası olması, imanız göçerse. Ne mevlüt ne hatip. İlle iman, ille iman, ille iman. Lisanında la ilahe illallah Muhammeden Resulullah kalbinde Allah sevgisi Muhammed sevgisi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Asra kasabelerim diyor. Cenab-ı bir nazarı insanı hemen ağrı yıkılar. Kime merhamet nazarı, şefreti nazarıyla baktıysa onu ağrı yıkıldı. İsimleri tarzı anılıyor. Hep radıyallahu anh diye anıyoruz sahabı. Şimdi bir kısa atalım, bundan bir şeye bağlanmıyor onların bir hukayetse. Bağdat vilayetinde bir mücrim, asil bir adamı asmışlar. Aradan Züneyd-i Hazretleri geçiyormuş, bir böyle yıllardır Züneyd-i Seyyid-i Taife. Evliyaları meşgul olanlar, Züneyd'in kim olduğunu bilirler. Evliyaları meşgul oluyor musun? Evliya demek dost demek. Evliyaullah demek Allah'a dost demek. Bir de evliya-yı vardı, şeytanın dostları vardı, şeytan evliyaları. Bunlar kimlerdir ben bilmiyorum orasını sen ayıracaksın. Allah tarafından sana bir göz geldi tarafı ilahe eden. <gülüyor> Rabbinden bir besair geldi göz geldi nedir o Kur'an'dır. Koy gözüne ayır. Allah Allah. Kim bir Kur'an'ın gözünü gözüne koymadı o şaşırır kördür göremez. Hayırlı şeyle ayıramaz. Boşuna çiğneme dünyayı. Kazandıkların burada kalacak. Sevmediklerin taksim edecek. Ameline baş başı kalacaksın yakın bir zamanda. Sana sakın gelmesin konuştuğum sözler. Sonra işten geçecek. Ya Allah, bir defa verin dünyaya tekrar gittir, tövbe edeyim, bir kere aman Salih Hazretliyim Ya Rabbi abi. Müsaade yok. <gülüyor> bitti, bitti artık işim. Evet. Hı. Bu Cüneydi Vadadi, Seyyid-i Taife'dir. Asılmışlar o kötü kişi. Efendiler, tövbe edin, tövbe ediniz. Kötü huylarınızı, kötü alışkanlıklarımız vardır, sigaraydı bilmem bir işte. şey. İnsanların vücudunu tahrip eden, kesesini tahrip eden, hanesini tahrip eden, Mesela akıllı bir adama gel bakayım buraya, sana 100 milyon vereceğim, kafir ol, olmaz. İki kadere içti iş işlemi, bedava gavur olur, haberi bile olmaz. Gel buraya, şu mirat duvarı, taştan duvarı, şunu yık bakayım, şuraya işe, estağfurullah. Hoca, sen ne yapıyorsun, ne diyorsun bana? Üç kadeh içti mi, pisler üzerine küyü diker, haberi bile olmaz. Bedava, tövbe eski var edeceksin, şişeyi kır. Gel, ben seni Allah aşkına davet ediyorum. O sarhoşluk geçer o. Arkasında nedanet vardır, sabahleyin susarsın, hasta olursun, sıhhatın bozulur. Sana öyle bir içki tarif edeyim ki, Allah kudret eliyle sana dersin iç, bir daha ayılma. E git, Allah selkire. Yaşı acımızı diyorsun bana değil mi? Karışmam kimseye ama. İstemiyorum, Ş soyun artık, kalpten çıkarın. <gülüyor> Günler yaklaştı, bak saçın, sakalın ağardı. Bunlar ölüm habercileridir. Kardeşim, Hazreti Ömer bir adama maaş veriyormuş. Adam tutmuş. Ne katı bir kalbe malik olan, olan bir adamdı Ömer. İslam'dan Ömer. İslam onu yurdu, yumuşattı böyle. Adalet numarası oldu kainatta. Cebinden maaş bağlamış kendisine. Geliyor adam bağırıyor. Ben söyledim mi kızıyor. Hocam hep ölümden bahsediyor diye. Evin önünden cenaze geçiyor diye ucuz veriyorlar evi. Cenaze geçiyor mücretti üzerinde. Nereye kaçsa bulacaksın? Nereye git sen? Sen ölüme hazırlan, sen beni dinle. Kasmakla kurtulamazsın. Hazırlan, iyi olacak senin için sonra. O adam geliyor Ömer'in emriyle anlatmıştım, bağırıyor Hüseyin Ya Ömer, ölüm var diyor, gidiyor. Günde üç defa Hüseyin Ömer'e bunu haber veriyor. Üç defa. Ya. insanlar bütün kötülüğü iki şeyi unutmaktan icra eder, işler. Biri Allah'ı unutmaktan, biri ölüm unutmaktan. O ölümü unutmasak biz... Genel kapamayız. Geliyor yine üç defa. Bir gün çağırdı hasta ömer. Böyle aylarca devam ettikten sonra gel bakayım buraya. Şu maaşını al git. Teşekkür ederim. Bugün beni irşaklıyordun dedi. Git. Dedi ki ya emir-el bu güce adetinden vazım geçti. Hayır evladım dedi. Sana hak et kalmadı. Sakalıma ak düş dedi. Artisanal rizim yok. Görüyorum önümde. Haberciler. Haberciler geldi. Yine bu sürenin geçemeyeceğim. Meyyit ile Ezrail Aleyhisselam arasında bir konuşma olur. Ölümü anlayan, sen göremezsin onu. Belki meyyit, niçin bana hale vermedin ölüm günümü? Ben hazırlayayım, ibadette taata tövbe etseydim. Yahu insafa gel. Resul-i Ekrem diyor ki, benim ümmetimden bir kimse, gargaraya düşesene kadar diyor, gargaraya düşesene kadar, tövbe etse seni Allah kabul edecek diyor. Onu da kabul etsin, Cenab-ı ve takates hazretler ya. Yapma yahu, etme yahu. Nereye gidiyorsun? Eynet esamune, kifle Gözlerini aç. Nereye gidiyorsun? Gittiği yer neresi? Bastığı yeri biliyor musun? ayağın nereye basıyorsun? Bırak bu işi bu kafayı. Olmaz. Tövbe var Allah'a dön. Allah'a dön. Allah'a dön. Allah Allah. Melekülmek diyor ki ben sana çok geldim haber verdim ama sen duymadın ki görmedin sen. Sen de göz vardın bakıyordun görmüyordun. Bakar gibi bakıyorsun. Görmek lazım. Nasıl yahu? böyle bir şey gelmedin. Nasıl gelmedin? Babanı aldım, dedeni aldım. Komşunu aldım, ahbabını annene aldım. sozana geliyordu. Haberciydim ben sana. Sakalın ağrıdı, miden haz oldu. Ayağının kuvveti kesildi. He? Bunlar benim habercilerimdi. Niye hazırlanmadın? Ustana artık, ustanaydin. İhtiyar olmaktasın. Hala saçı sakalın ağrıdı, hala sen domina bilmem tavla kağıtla mı çekiyorsun. Memlekete çalışın diyorlar, çalışın. Hiç olmazsa oku. anlamasan bile çocuğun bakar gibi bana okuyordu o da okurucu olmaz. da anlar belki o olur. Evet, o kötü adamı asmışlar Muğdat'ta. Cüneydi Bağdani Hazretleri giderken illet olsun diye asmışlar. Yakın zamandır bizim burada da öyleydi. Sonra kibarlaştık, şimdi hapishanede asıyorlar. Görmüyoruz. Bayi İzmir'de asarlardı ben. Gördüm, gittim, seyrettim. Sakın seyretmeyin böyle bir şey olursa ya. Bir de Suudi Arabistan'da kelle kopandılar, bir de ona gittim gördüm, göreyim diye. Cidde'de Hollanda Bankası'nın önünde, 953'te, sakın ha iyi değil, bu afatın, afatın ayındır, çirkin şeye bakmak, doğru değil. Hazreti Şeyh oradan geçerken görüvermişlerden karşısından, ipad olsun diye halka. Hele üç gün oluyor öyle olunca, birkaç gün unutuyorlar, yine başlıyorlar fenalığa. Zelzele oluyor öyle, bir zelzele oldu mu, la ilahe illallah, Allah tövbe ya, estağfurullah, İki gün sonra unutuluyor, hadi yine fenalık. Subhanallah. Diyor ki büyükler, duasında, dinle. Ya Rabbi, dar zamanda Allah diyenlerden etmenizi ya Rabbi diyorlar. Münafık alamettir, küfür alametidir. Dar zamanda Allah deyip, refah zamanda Allah'ı unutmak. Darda var da Allah diyeceksin. Gecede günüze Allah diyeceksin. Hazreti şey bir görmüş, hemen başını. Rahmet nazarıyla görmüş, böyle bak. inmiş ve yürümüş. O geceye bazı ileri gelenleri, yani maneviyette ileri <gülüyor> gelenleri, hakka yakın olanları, o adını cihette görmüşler. Demişler ki sen kötü bir insandın, adalet seni ilama götürdü, ne var cennetler? Demiş ki ben çok kötüydüm ama Allah'ın bir velisi geçti, şöyle bir nazar etti, rahmet nazarıyla, Allah-u ve Teala bana dedi ki, senin cezan çok ama benim sevgilim sana baktı rahmet nazarıyla, onun için seni affettim dedi, o evliya Allah'ın nazarındaydı ben demiş. Bir veliyi böyle nazar etti, affettirirse, Hz. Muhammed'in nazarı çok insanları affettirebilir, öyle değil mi? Vakti saadet o, Allah diyor ki vel asri, asrı kasem ederim, asrı saadet, vel asri ikindi namaz vaktine kasem ederim. Çok mühim ikindi namazı vakti, sana kafirden geçiriyorsun ikindi namazı vaktini, sonra kılarım diyorsun, sonra tövbe ederim diyorsun, çok büyük musibete uğruyorsun. Allah seni davet ediyor, çağırıyor. Sen gitmiyorsun Allah'ın davetini icare etmiyor. Neden? Kalbin temiz ondan mı? Kalbin temiz olsa Allah'ın davetini icare etmeyen lazım. Duyarsın. Kalbin temiz olsa. Kulağında gafet pamuğu olmasa Allah'ın davetini duyacaksın. Niye gitmiyorsun namaza? Vakit var da e, cemaate gitmiyorsan işimdikten sonra namazını kılabilirsin. Oğlun yerde kılabilirsin. Nerede olsa olsun namaz kılınır. Küroya yardım her tarafı müminlere mescittir. Pis olmasın yer yalnız. Hatta kilisede. Hatta sinakonda namaz kılınır, iştahı yasalıyor be, de keseymiş, sonra cami olmuş, senelerin, senelerin yüzlerle senin için de namaz kılmışlar. Sonra cemaat kalmamış, sonra tekrardan müze yapmışlar. Bereket versin Sultanahmet'e müze yapmıyorlar çünkü kimse yok camide, hiçbir şey yok. Sabahleyin gün dört kişi namaz kılıyor, imamlar meyzin, Müslüman memleketinde. Bereket versin, yapmıyorlar ki insaflı Sultanahmet camisinin, dört kişi. Bağız camisinde 4 kişi, 10 milyon nüfus var İstanbul'da. Ne 8 Allah milyon? Allah. camisinde var 150 kişi, Efendim, Badi camisinde var 30-40 kişi, hmm. Murat Paşa'da var 4 kişi, Sokullar'da var 6 kişi, 8 milyonu, kaç kişi binden öyle kabul edelim, 8 milyon İstanbul şahredinde. Ne oldu sana? Bir adam buradan kalkıp, laf alamınızda hocalar duymarsın beni taşlarlar sonra. Bir adam buradan kalkıp, Eyüp camisine sabah namazına gitse, Orada sabah namazı kılsa. Verilen sevap nedir biliyor musun? Erbab mükasefenin verdiği karar üzere, kalp güldüğü görenlerin söylediği sözlere umre sevabıdır. Allah Allah. Bir adam kalksa sabah namazına, ya da öyle Allah razı olsun. Gideyim, gideyim, deyip namaz kılayım dese, umre sevabı alır. Nefes aramızda duymasınlar. Recep'in birinci günü bir adam oruç tutsa, biraz sevap bahsedelim şimdi. Üst keneye muadildir. İçinde Ramazan ayı olmak şartıyla. Ya Kadir olmamak şartıyla üç seneye muadildir. Recep'in birinci günü, ikinci günü iki seneye. Üçüncü günü bir seneye muadildir. Dördüncü günü bir ay, Beşinci günü bir aydır. Gece. Münaidiler nida diyor. Duyuyor musun? Nerede yani duyuyorsun? Kulağımız sağır olmuş haram yemekten. Perde olmuş. Allah ile kulağısına. Yediğimiz haramlar, Söylediğimiz yalanlar. Elimize geleni yedik. Dilimize geleni dedik. He? Diyor ki Cenab-ı Hak... Her gece bundan sonra. bire 70 veriliyor şimdi sadakat yardımlarda. Recep'den itibaren. Tövbeden yok mu? Tövbesini kabul edelim. Cemmet, cemal isteyen yok mu? Cemal ve cemal verelim. Bizim isteyen yok mu? İstediğini kaza edelim diyor Allah'a. Her gece. Sen uyuyorsun. Bundan sonra da ilk bahar kafayı çeker şişenin dibine vurursun. yatarsın sonra. Kalbin temizdir falan. Sen bakma ona. İçiyor mu? Ben, i̇çerim beni benim kalbim tertemizdir. O sen namaz kılıyor, onun kalbi çift çarşısındır, yaratanın. Ya kardeşim güzel işte, hem temiz kalpli, hem içime, hem temiz kalpli ol. Ben de kalbimdeki o çift çarşısındırlarıyla uğraşıyorum zaten. Temizleyebilirsek ne hala? Mısır Niyazi kadesi e sürer. Fazla konuşmayacağım artık, bunu anlatıp bitireceğim bize. Mısır Niyazi buradan şey sürerim, söyle, süre, Limne'ye. Limnos, Limnos. Şimdi devletimiz uğraşıyor, Yunan'dan o Limnos'u... Şöyle haramlamışla yaptırırlar, o bizim de adalar. Yunanistan da bizimdi. Akdeniz gölümüz gibiydi. Karadeniz gölümüz gibiydi. Daha buradan karavan, iner, Fars da buradan çıkardı kervan. Anadolu'dan suya da iner Frish'in memsuller. Cezayir'den da Mağrip'teye gider, satar eşyasını, döner gelir. Oğumsuz oluya salıyor. <gülüyor> Aba yöre. O kavuklular. Benim bildiğim kavuklular zamanında. İşte ağzından edildi Allah'ın bazen böyle kendisi, si kelamına malik olmadığı halde ağzından bazı sözler çıktığında olayı o devir. Kadı şahı Sultan Ahmet-i Sani sürmüş onu, Limni'ye. Vani <gülüyor> Efendi dolayısıyla... o Şeytan Vani Efendi var, on dolayısıyla sürmüş. Anlayamamışlar Hazreti Şeyh'in sözlerini, o da ya, hasetlerinden yaptılar, öyle olur ya. Çünkü Allah dünyaya hasedi on cüz indirmiş, dokuzunu <gülüyor> ülemaya vermiş, birini diğer nasa dağıtmış, ülema münavillatmış, o onuncuda da bir hitemiz var diye. Ne söyleyeyim? Hikmet <gülüyor> Bir şeytanit sıfattır, haset sıfatı. Buna acayip, neyse sürmüşlerdir, NMP'ye orada vefat etmiş Hazreti, vasiye Benim demiş, beni zincirle gömün gene, mezarlayın, elde zincirle. Yıkarken Gassay, tabi şeyhin elleri zincirde, kendini tatay edememiş, temizleyememiş. Yani anlıyorsun değil mi? Hani bazı yerlerimiz var ki, gizli yerlerimiz. onların temizlenmesi lazım olan şeylerdir İslam'da. Temizleyememiş Hazreti Şeyh. Gassay birden beraber bir pöpürmüş. Bir de evliyalardan bahseder demiş. Şu haline bak, şu pisliğe bak demiş. Şu hale deyince, kendi temizlemiş deyince hemen Hazret başını böyle kaldırmış, hoca ben demiş. Ya, i̇çimizi Allah. temizlemeden dışarıya fırsat kalmadı demiş, yapmış. Allah. Tekrar ediyorum, bu ay Şehrullah'tır, Allah'ın ayıdır, şehr Asam'dır, sağır ayıdır ya. Hep manaları var. Hemen tövbe, istiğfar ve ibadette taata. Ve kimden ne aldıysa götürdünleri verin yerlerine. Hukuk ibadtan kaçınınmız, ah almaktan kaçınınmız. Yavur hakkı, hayvan hakkı, insan hakkı adnan kaçınınmız. Korkum şekilde kaçınınmız. En süratli bir atın üzerine binin dört dolak kaçın öyle şey verdi. İnsan hakkında. Vurdunsa git elini öp, yanağını uzat vur da. Aldınsa ver. Ya param yok verecek durumda dedim. De. İsterim bizden çalışayım. Sen herhangi ya da senin merhamet ediyorum. Bana para tak komdi. Hemen ibadete başla. İbadet kemerini tak. Ramazan'a kadar değil, bayrava kadar değil. Bu sene cehaletin son senesi olsun. Hemen ibadete başla. İşte o kadar. Yani ibadete edeceksin de bana her namaz başına, hareket başına bez küpürecek değilsin ha. Allah'a ne yapıyorsun? Düşün. Biz İzham, ürfanın var, aklım var, zeki insansın. Bana para verecek değilsin. Benim camiye de gel demiyorum sana, sizin camiye git. Ya gitmiyor camiye, beğenmiyorsun. Geli, kendi kendine kıl. İbadete başla. Kötü bunları terk Yalancılığı, dolandırıcılığı, ahlına ve ol. Sözün, özün bir olsun. Dışını temizle, içini temizle. İç temizliği biraz. Buna çok dikkat et. Çünkü Allah insanların zahire bakmaz, batınına bakar. Allah insanların sözüne bakmaz, efaline bakar, nazar eder. Seni buraya allah çağırdı, daizini icare ettin. Bu icabetin kıymetini bil. Ya Rabbi Rıca dayıdır. Senin rahmetine üye ederek senin hanene geldik. Biz kulken hanemize gelen misafirlerimizi ikram eder, onlara ihsan ederiz. İkram ederiz ya Rabbi, sen haşa sen padişahlar padişahısın. Senin kapına geldim kapından boş çeviresin, buna imkan mı var? Hem Recep Ay'ı bugün, ya Rabbi Recep Ay'ının leyle-i regaidin günü bugün ya Rabbi, hem de Cuma ya Rabbi. Bizi buradan kapından boş çevirme. Kötü huylarımızı ahlak-ı Muhammediye tahvil-i et. Vatanımıza, milletimize, insaniyete hadim kıl, hak hukuklanayan, adl yaşayan, muhabbetle ömür geçiren, çoluğu çocuğuna sahip, ana babasına hürmetkar olan ve sevdiğim kullar meyalarına git haleyle. Valla huyuyla, dar selam mehdine